Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Salatu Vesselam Allah Resulü'nün Muhammedin Ve Aleyhi Önce Alemi Tardık Alem cisimler Cevherler ve Arazılarla Teşekkil oluyor Arazılar cisimler de ortaya çıkıyor Cehber tek cüzdür O cüzler birleşerek Cisim oluyor Bütün bunların Meden gelmesi mutlaka bir yaratıcıya muhtaç oluyor. Dolayısıyla alemin yaratıcısı da Allah-u Teala'dır. Bu olmadan alem olamaz. O halde Allah-u Teala'yı tanımamız lazım. Nasıl tanıyacağız? Sıfattarını bilmekle. Alemin muhtisi, yaratıcısı Allah-u Teala'dır demiştik. El-Vahidu tektir. El-Kadimu kadimdir. Tektir yani hiç benzeri yok. Sayı say, say bakımından değil yani. Sayı bakımından mertebedir. Allah-u Teala her bakımdan tektir. القديم القديم قديم الأزلي القديد الحي حيدر